Hz. Ömer her cuma cübbesini giyor, süsleniyor, bezeniyor mevcutla, mevcutla. Minbere çıkıyor, cübbesini rast sürüyor. Bir gün bir duvarın dibinden geçerken damın üzerinde kesilmiş kuş veya tavuk kanı cuma için giydiği cübbeye damlayı verdi. Diyor, "Cabi hadi." Bekeriye döndü. Vakit de daralmıştı, pişmişti. Geriye döndü, geldi, elbisesini temizledi, yenisini giydi. Giderken de onun köttüğü o oluğu söktüğü ve ayak sektirdi. Söktüğü veya sektirdi. Söktü İşin iç iş yüzünden haberi yoktu Hazreti Ömer. Hud besimi merak buyordu. O hutbe okurken çok sevdiğim Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas minberin altında oturur, ağzını açar onu dinlerdi. Dünyada birbirini o kadar seven insan çok azdı. Yağmur duasına çıkarken Abbas'ın elinden çıkar saldırır. Sahih hadis kitaplarında Allahım bu senin peygamberinin amcasının elidir. Bu el hurmetine bize yağmur verdir. Sahabidler ki şakır şakır yağmur yağıyor. O da Abbas. Ve oluğu koparılan tam da Abbas'ın damıydı. O bina Abbas'ın binasıydı. Hazreti Ömer Sultan da kendiz yapıyoruz, cemua ediyoruz. Müslümanlara efiyet ediyorsunuz. ...oluk koyuyorsunuz... ...sonra da damda hayvan kesiyorsunuz... ...kan milletin üzerine atıyor... ...ve ben de söktürdüm onu... ...bizden abbatı içiliyor radıyallahu aleyhi ve sellem... ...sizleri üzerine doğruluyor... ...ne, ne yaptın ya Ömer diyor... ...ne yaptın diyor... ...ben şu gözlerimle gördüm... ...oğlu oraya Resulullah... ...elleri buraya bekledi... ...işte o zaman Ömer'in kıyameti kopuyor... ...o dev Ömer... ...develerin boynunu döküp altına alan Ömer... Bu çocuk gibi ayaklarının bağı çözüldü ve yıkıldı. Bayılırken bunları söylüyor. Abbas sana ams verdiriyorum. Şu başıma batık oluyor ya koymadıktan sonra başımı vallahi etselsem. Mesel olur Seyyid Peygamber'in halifesi, müminlerin emiri nasıl olur? O ölü olacak. Kurtuluğu elleriyle bir damın kenarına koyduğu o dolu bozgun. Daha birdeki telakki bu. Sünneti kaldırma değil. Farzı kaldırma değil. Bir damın kenarına konan oluk kaldırıldığı için bunu Resulullah söylemişti. Koyduklarını o koymuştu. Koyduklarını o koymuştu. Saygınlar saygılı, ebettlere kadar da saygını kalacaklar. Saygısız eller kaldırdı. Koyduklarını o koymuştu.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 Koca sultanlar, taclarının sorguşlarında yer hazırlamışlar, tacım gibi başımda gezdireyim demiş Kadem-i Fak'ın resmini ebedlere kadar başlarında taclarının sorguşları gibi gezdirmişler. Şu Anadolu'yu bize kazandıran, şu İstanbullumuzu fetheden yanı başımızdaki büyük ruhlar, atlarını aynı attan koymuş, bir yerde tur yaparken Bizans'a karşı turu aynı şekilde çevirmiş. Ajdısa her şeylerini Hazreti Muhammed'in nâm-ı şerifi etrafında çevirmiş, çevirmiş ve şekillendirmişlerdir.